Eûzübillâhiminelşeytanirracim, isminillâhirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki, ragime enfuhu şeklinde başlayan, yani burnu sürsün, yazıklar olsun, Üç kişiden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında salatü selam getirmeyen. Bu sebeple Hanefi kaynaklarında özellikle Fetevahin diyenin kerahiye bahsine baktığımız zaman der ki, bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini işittiğinde salatü selam getirmesi vaciptir. Hatta getirmeyecek olursa zimmetine deyn olarak, borç olarak sabit olur. Başka bir zaman onu kaza olarak yine getirmek lüzumiyeti tahakkuk eder, diyor. Keza Allahu u Azimuşşan'ın ismi anıldığında veya Mevla Teala Hazretlerinin herhangi bir ismi, yani Esma-ül Hüsna'dan bir isim anıldığında veya duyduğunda da, subhanallah gibi tazimi ifade eden bir kelime ile karşılık vermesi de vaciptir. Hı hmm.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 eğer bir mecliste Efendimizin ismi birden fazla anılmışsa, tek selam'ın yeterli olacağı beyan edilmiş. Ancak İmam-ı Tehavi Rahimullah bu görüşü kabul etmeyip her defasında ayrı bir şekilde Selam getirmenin vacip olduğunu vurgulamıştır. Yani evet. tedahül yoktur. Bir kere söylemekle iktifa edilmeyeceğini ifade etmiş. Ki kitap yani Fetavada da tercih edilen görüşün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 Sadece Muhammed ismini mi sallallahu aleyhi ve sellem'i duyduğumuz zaman mı? Yoksa Efendimiz dediğimiz zaman, Resulullah dediğimiz zaman sallallahu Efendimiz'i anımsatacak Anımsatan herhangi bir yer. Şey. Yani Efendimiz'in diğer isimleri de olabilir veya ona işaret edilecek orhangi bir zamir dahi olabilir. Tamam. Bu konuda da sallallahu aleyhi sellem, getirmek, onu anmak, onu hatırlamak gerekir. Allah razı olsun hocam. Ee, kısa bir soru var hocam. Ee, pırlantaya zekat düşer mi? Şimdi hocam kehribar da çok kullanılmaya başladı günümüzde. Kolye evet. olarak, yüzük olarak, tesbih olarak değerli taşlar diye şöyle derselim. söyleyelim. Ee, zekata tabi olan e, malları taksim ettiğimiz zaman 4 veya beş kaleme ayırmamız mümkündür. Evet. İşte e, altın, gümüş, para ve uruzu ticari diye tabir ettiğimiz ticari mallar bunlar bir kalemdir. Yaylim hayvanları saime dediğimiz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 kişinin karşılıksız olarak vereceği borç farklıdır. Ona göre de bir sürü hükümler Hükümlerle... cereyan Ancak şunu da ifade etmek isterim. Belki bunu farklı derslerimizde dillendirmiştik ama tekrar etmek her zaman için güzeldir. Evet. Yine aynı örnek üzerine gidelim. Ben size bir mal sattım veya bizim örneğimizde tersidir. Siz bana bir mal sattınız. Vadeli olarak ben size borçlandım. İşte 5 ay sonra 10 lira para ödeyeceğim. Bu lazimidir.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 Benim 2 ay sonra size olan 10 lira borcuma mukabül diyorum ki ya şu cübbemi sana versem borcumu düşer misin diyorum. Siz de kabul ediyorsunuz. Ben cübbeyi size takdim ediyorum. Aslında cübbeyi size 10 TL'ye satıyorum. Hmm. Sizin bana 10 TL vermeniz gerekiyor. Zaten benim size 10 TL borcum olacağı için o iki borç simmet takas sağlıyor, düşüyor. Ve böylece aramızda alacak verecek kalmıyor. Rabbim dikkat etmeyi nasip etsin Evet.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 Ben hayırlı işlerden daha fazla... Ya da kolay gelsin demek. Kolay gelsin. Yani oysa bu hayır olmayan, günah olan, Allah'a harbi ilan etmiş olan bir işte sen neye kolay gelsin diyeceksin.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 Dolayısıyla tedavi olmak bu bağlamda farzdır şeklinde bir algı yanlış olur. Evet. Ama bazı tedavi vardır ki yüzde kesindir. Yani yapılmaması durumunda ölüm olacaktır. Örneklendirelim adamın kolu kesildi. Oradan kanama okuyor. Akıyor. Orayı dikmezse kanama devam edecek olursa kesin bu kişi kan kaybından ölecektir.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 Artık hüküm bitti. Daha sonradan memleket, siz bana onu ye, emaneten tekrardan geri yaz dersiniz. Veya berabersek zaten, beraber döndüğümüz zaman onun fitresini ona ulaştırırsınız. Yani kabz etmiş olur. Yeter böylece... ki kabız evet. şeyden önce yani bayramdan önce gerçekleşmiş gerçek olsun. olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı.